1047, numaralı konu, sahabilerin kuvvetin ve galibiyetin sayı çokluğuna bağlı olmadığını ifade etmeleri, evet, Sabit bin Akram, Ebu Hureyre'den, ey Eba Hureyre, sen karşımızdakilerin çok olduklarını mı düşünüyorsun, diye sordu, onun, evet, demesi üzerine de şunları söyledi, sen bizimle birlikte Bedir Savaşı'na katılmadın, eğer orada bulunmuş olsaydın bizim sayıca çokluğumuzdan dolayı galip gelmediğimizi görürdün, dedi, bir savaşta adamın biri Halit bin Velide, de, Rumlar sayı bakımından biz Müslümanlardan çok fazladır dedi. Bunun üzerine Hazreti Halid şunları söyledi. Orduların büyüklüğü askerlerinin çokluğuyla değil kazandığı başarılarıyla ölçülür. Aynı şekilde orduların zayıflığı ve azlığı da askerlerinin az oluşuyla değil yenilgiye uğramasıyla ortaya çıkar. Atım eşkar sağlam olsun da Rumlar isterse sayı bakımından bugünkünden kat kat fazla olsunlar. Hz. Ebu Bekir Amr İbnül As'a şu mektubu yazmıştır. Mektubun elime geçti. Bunda Rumların çok olduğundan bahsediyorsun, şunu bil ki Hazreti Peygamber'le birlikte bulunduğumuzda Allah Teala bizlere sayı çokluğu ya da ordularla yardım etmemiştir. HZ, alt çizgi, Peygamber'le birlikte Gazaya çıktığımızda yanımızda sadece iki at vardı, develere ise sırasıyla biniyorduk, Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in binmiş olduğu attan başka atımız yoktu, Hazreti Peygamber bizleri destekliyor ve düşmana karşı bize yardımcı oluyordu, Hazreti Peygamber'in vefatını müteakip Araplar her taraf İslam'dan çıkıp irtidat etmeye başladılar, münafıklık alabildiğine yayıldı, Yahudiler ve Hristiyanlar İslamiyet'i yıkmak ve Müslümanları yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı, Müslümanlar bir kış gecesinde, yağmur altında kalan koyun sürüsüne döndüler, çünkü Hazreti Peygamber'i kaybetmişlerdi, kendileri sayıca az, düşmanları ise alabildiğine çoktu, işte böyle bir zamanda, Müslümanlar halife seçilen Hazreti Ebu Bekir'e müracaat ederek, Üsam ordusunu gönderme, dediler, içleri en isabetli görüşlere sahip olan Hazreti Ebubekir şöyle buyurdu: Hazreti Peygamber'in göndermek istediği bir orduyu ben nasıl olur da yolundan alıkoyarım? Böyle bir şey yaptığım takdirde büyük bir emri inilmiş olurum. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki benim yanımda Arapların her taraftan üzerime saldırması, Hazreti Peygamber'in gönderilmesini emrettiği Üsam ordusunu alıkoymaktan çok daha sevimlidir, ey Üsam. Sen askerlerini de alarak emredildiğin yere doğru yola çık. Hazreti Peygamber birin sana emrettiği şekilde Filistin taraflarındaki ordularla ve mut alisiiyle savaş geride bıraktıklarını da asla düşünme Çünkü Allah Teala bizleri her türlü tehlikeye karşı koruyacaktır mürtetedlerle yapılan savaşlar sırasında düşman sayısının 200 bine ulaştığını öğrenen Abdullah bin revaha şunları söylemiştir Müslümanlar Siz şimdi evlerinizden kendisini arzulayarak çıktığınız şeyden şehadet mi kaçıyorsunuz Biz bu insanlarla sayımının çokluğundan veya onlardan daha güzel Güçlü olduğumuzdan dolayı savaşıyor değiliz, biz bunlarla ancak Allah Teala'nın bizlere ikram olarak verdiği dinimiz için savaşıyoruz, o halde kalkınız ve düşmana karşı çıkınız, şunu da biliniz ki şu iki güzellikten birisi mutlaka bizim olacaktır, ya galip geleceğiz ya da şehit olacağız, bu sözleri dinleyen İslam askerleri Allah'a yemin ederiz ki revaha çok doğru söylüyor, dediler.